Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi illedî alleme bil kalem Alleme ana ma ya lem ya'lem Ve hedâhu iled-dînel akvam Ve sallallahu ala nebiyyina muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü, ahlakını bize anlatıyordu İmam Buziri rahmetullahi aleyh Sahabe-i kiram ve sonrasında gelen ulema, ulema-i İslam İslam'ı daha çok efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti, siyeri üzerinden anlattılar. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Peygamber Aleyhissalatu vesselamla bizim için bütün insanlık için üsve-i hasene olduğunu haber veriyor Allah azze ve celle. Üsve-i hasene insanların gözüne hitap eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşuna, yaşantısına bakar insanlar İslam'ın güzelliğini onda görürler, iman ederler Siyer bize, hadisler bize İslam'ın güzelliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı üzerinden anlatır Dün dersi bitirirken demiştik ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın çok hususiyeti var Ordular idare etti, devlet yönetti, savaşlar kazandı, iktisadi sistemi inşa etti, kurdu. Ama bunlarla değil de allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize ve inneke la'la la hulukun azim mutlak ve muhakkak sen muhteşem bir ahlak üzeresin diye onu bize ahlakıyla anlatıyor. Çünkü ahlakıyla Efendimiz aleyhissalatu selam daha çok yürekleri fethetti. Bize de bu ahit kelimeden hareketle eğer onun ahlakına, edebine, irfanına sahip olursanız nasıl insanlar veraiyeten nase yedhuluna fi dinillah affaja fevz fevz İslam'a geldiler sizde de o ahlakı görünce onlar fevc fevz gelirler. Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum bir mahalleye giriyorlar. Orada İslam'ı anlatacaklar, tebliğ edecekler. Müşrikler var, Yahudiler var, başka millet yapılarına ait olan insanlar var. Sahabe-i Kiram efendilerimiz radıyallahu anhum, onların ahlakını görüyorlar, edeplerini görüyorlar. Tüccar olarak gidiyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Bir malı satarken eğer domates satıyorsa üzerine bir tane daha koyuyor. İlk defa oranın halkı böyle bir bayi, böyle bir satıcı görmüş. Dükkan sahibi görmüş şaşırıyor neden böyle yapıyorsun Ve ilul lil mutaffifin ellediğini izdetalo alenasiyastufun ve ıda kaluhum avazenuhum yuxserun Allah Azze ve Celle alırken satarken ayrı terazi kuranlar. İnsanları ticaret yapıyoruz diyerek sömürenlere veil olsun buyuruyor. Helak onları yok oluş onları bekliyor. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Pakistan'a kadar gidiyorlar. Müslümanlar gidiyorlar, fethediyorlar. Heykeller var altından. İnsanlar onlara tapıyorlar, önlerinde eğiliyorlar. Sahabe altından heykelleri paramparça yapıyor. Altın parçalarını insanlara dağıtıyorlar. Hayret ediyorlar. Önceden bizim diyarımızı gelirler işgal ederlerdi altın heykellerimizi alır götürür satarlardı onları paralarını alırlardı ama bunlar alıp götürmüyorlar altından gümüşten heykelleri parçalıyorlar sonra o altın parçalarını bize veriyorlar bunlar işgalciler gibi dünya mallarına elini uzatmıyorlar bunların derdi başka dediler Bunların gayesi başka dediler, iman ettiler. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, sahabenin hayatı. İnsanlar o hayata baktılar, fevj fevj geldiler, topluluk büyük cemaatler halinde iman ettiler. Peki biz İslam kıyafetiyle alem-i İslam'ın şehirlerinde ticaret yapıyoruz ya da başka bir sanatla meşgul oluyoruz. Başka bir amelimiz var bizim. Üzerimizde İslam kıyafetleri. O kıyafetler Resulullah Aleyhisselam'a ait olduğumuza işaret ediyor. Fakat benim ticaretimde, senin hayatında, sen memuriyetinde, senin idarende. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı yoksa insanlar bize bakacaklar, sahabeye bakıp fevz fevz İslam'a giriyorlardı. Şimdi Müslümanların hayatına bakıyorlar, İslam'dan uzaklaşıyorlar. Hani... Aldatılan grup var. Ara ara onlardan bahsediyorduk. Bunlar sünneti seniye reddediyorlar. Esasında onlar avamdan, onlar bilmezler, onlar hastalar. Yukarıda bir grup var. Onlara bu mikrobu bulaştıranlar var. Ne mikrobudur o? Peygamber aleyhisselamı onun sünnetini reddetme mikrobu. Peki Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Peygamber aleyhissalatü vesselam sizin için bir üsfe-i hasene var. Ve ati'ullaha ve ati'ur Resul. Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin aleyhissalatü vesselam. Peki Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatını bilmeden, siyer kitabı okumadan, Hadisleri okumadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmemiz mümkün olur mu? Olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerini okumadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim önümüzde, bizim hayatımızda üsve-i hasene olur mu? Olmaz. Onun için ecdadımız, onun için alim-i İslam'da alimler, arifler, meşay-i kiram, i̇slam avama, ne üzerinden anlattılar? Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı üzerinden anlattılar. Siyer üzerinden anlattılar. Osmanlı camilerinde, Fatih'te, Beyazıt'ta, Süleymaniye'de ya da Anadolu'nun diğer şehirlerinde camide direklerin dibinde ne olurdu? Alimler namazı kıldıktan sonra Diyarbakır'ın, Urfa'nın bir camisinde oturur direğin dibine orada Kadı İyaz'ın Şifa-i şerifini okurdu. Menkara kara'a şifa, fakat şefa demişler. Kim şifa okursa şifa bulur. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatıyor. Onun hayatını anlatıyor. Ya da başka bir yerde, işte İmam Bir Tarikat-ı Muhammediyesi'ni okuyorlar. Başka bir yerde direğin dibinde oturmuşlar. İkindiden sonra avam geliyor, halk geliyor onlara riyaz Salihin okuyorlar ya da İbni Kesir'in El Fusul Fisir Artır Rasul Efendimiz Aleyhisselam'a hayatı hayatından bahseden muhtasar bir siyer kitap onu okuyorlar yani siyer üzerinden İslam'ı öğrenmişler kardeşlerim kaide malum nedir ma lâyetimmul fardu illa bihi fe eğer bir şey ancak başka bir şeyle tamam oluyorsa onu öğrenmekten olur farz olur yani malayetim mul fardu farz tamam olmuyor illa bihi ancak o şeyle tamam oluyorsa o zaman onu öğrenmekte farz olur şimdi Allah Azze ve Celle emrediyor nedir o emir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenin peki Efendimiz aleyhisselam'a hayatını öğrenmek neyle mümkün? sünnetle mümkün o zaman belli planda hadis-i şerifleri okumak gerekli. Peki hadis kitaplarına insanların onları ellerine alıp Buhari, Müslim okumaları mümkün değil. Ne yapmışlar? Siyer kitaplarını telif etmişler. Evlerde babalar çocuklarına siyer kitabı okutmuş. Mesela bizi buradan izleyen kardeşlerim Üstad Necip Fazıl'ın çöle inen nurunu onu alsınlar onunla okumaya başlasınlar. Önce bunu okusunlar sonra Ebu'l Hasan En Nedvi rahmetullahi aleyhine tercüme ettiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayatın anlattığı siyer kitap var. Türkçe adını tam bilmiyorum ama Ebu'l Hasan Ennedvi diye yazarlarsa Türkçe tercümesinde bulurlar. Onu babalar önce Üstad Necip Fazıl'ın çöle inen nurunu okusunlar. Sonra Ebu'l Hasan Ennedvi Rahmetullahi Aleyh'in Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı kaleme almış olduğu eseri okusunlar. Peki Resulullah'ı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun büyüklüğünü anlatıyor. Kur'an-ı Kerim onun ahlakını öne çıkarıyor. Burada da İmam Buhuri rahmetullah aleyh efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun huluk diyerek ahlakına işaret etmişti. Eğer biz onun ahlakıyla hem hal olursak insanlar yeniden fevc fevc büyük kalabalıklarla büyük cemaatlerle imana, İslam'a gelecekler. Diyor ki دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك عليه عن Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyiliklerinde, güzelliklerinde o kadar ayrı, müstesna bir makamdadır ki hiçbir peygamber ona o güzellikler noktasında ortak olamazlar. Yani zirvede ortak olamazlar. Yoksa onlar da belli e, güzellikleri, hususiyetleri, mutlaka üstünlükleri enbiya da onlar da sahipler. Onların tamamına biz iman ederiz. Şimdi bunu söyleyince Sakın ha şöyle bir şey anlamayın diyor İmam Buser'i. Hristiyanların yaptığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uluiyet makamı vermeyin. Üstad diyor ki Necip Fazıl o kadar büyüksün ki ya Allah, o kadar büyüksün ki bir beşer ne kadar yükselebilirse o kadar yükselirsin. Ama ilah değilsin. Abduhu ve Resuluh. önce Allah'ın kulu ...sonra Resulüsün... ...ama bir insan... ...insan olarak ne kadar yükselebilirse... ...yücelebilirse o kadar yücelirsin... ...peki böyle bir ifade söylendiği zaman... ...oradan insanlar... ...uluhiyete kayabilirler mi... ...haşa... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme... ...bir takım İslam'ın asla ve kat'a... ...müsaade etmediği... ...en büyük günah kabul ettiği... ...şirk kabul ettiği... ...bir takım noktalara kayabilirler mi... Kaymasınlar diye İmam Boşir rahmetullahi Aleyh burada bir uyarı cümlesi getiriyor diyor ki Dhamdhatin Nasara o Nasaranın Hristiyanların iddialarını bırak onların masallarını bırak fi <gülüyor> nebi Peygamberleri hakkında. Hz. İsa'ya ilah demişlerdi. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَةً لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ Meryem'in oğlu Mesih, Allah'ın oğludur diyenler kafir oldu buyurdu Allah Azze ve Celle. Yani onlar şirke kaydılar. Sakın ha! Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanlardaki bu aşırılık, vadisine kayarak onda olmayan şeyleri efendimiz Ali aleyhissalatu vesselama isnat etmeyiniz. Buyurdu ki la tutruni kema atratin nasara. Yani bana o Hristiyanların la tutruni kema atratin nasara İbn Meryem, Meryem oğlu Hazreti İsa'ya Hristiyanların isnat ettikleri bir takım o Yoldan çıkmış olan ifadeleri Medih zahirde olan Ama hakikatte şirk olan ifadeleri sakın ha bana İsnad etmeyin söylemeyin Fe innema ana Abduhu ben Allah'ın kuluyum, kulu Abdullah'ı ve resulü. Yani Allah'ın kulu ve onun resulü deyin. Yani bana bunun ötesinde bir makam asla isnad etmeyin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Wahkum bima she'te madhan fihi wahtakimi. Yani efendimiz aleyhissalatu vesselama medih olarak övgü olarak ne idiliyorsan onunla hükmet yani Efendimiz Aleyhisselam'a o medih cümlelerini kur ama Hristiyanların yaptığı gibi Allah'ın oğlu deme yani böyle isnatlarda şirke varan isnatlara gitme vahkum <gülüyor> bimaşite dilediğinle medih olarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hüküm ver o medihleri sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o cümleleri kur fihi vah tekimi ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem noktasında hikmetli cümleler kur onun büyüklüğünü anlat onun ahlakını anlat onun irfanını anlat onun yeryüzündeki o büyük devrimini anlat Peygamber ve vesselamı anlat ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanların yaptığı gibi aşırılıklara vararak ona bir takım uluhiyet makamları asla isnat etme peki nasıl anla sevgililer sevgilisi Aleyhisselatu vesselam efendimizi hadis kitaplarına müracaat et siyer kitaplarına bak orada göreceksin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke le ala hulukin azim o muhteşem ahlakıyla insanları nasıl cezbettiler etrafını aldılar halka halka oldular bak sallallahu aleyhi ve sellemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyorlar. Sonra Huneyn'e gidiyor. Huneyn'de zafer kazanıyor. Ganimetleri alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'den aldığı bütün ganimeti Mekke'de yeni Müslüman olanlara dağıtıyor. 2000 Müslüman var. Yeni Müslüman oldular. Mekke'den onlar İslam ordusuna katılmışlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e var. Ebu Sufyan var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onların kalbi yüreği İslam'a imana ısınsın diye Neler varsa onlara veriyor Ensar konuşuyorlar diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hemşehrilerini buldular Bizi unuttular Bütün malı onlara dağıttılar onlar konuşuyorlar Cibri ile Emin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama Ensarın arasındaki bu konuşmayı haber veriyor ya da Efendimiz Aleyhisselama saat bin Ubade geliyor. Ya Allah diyor. Siz onlara verdiniz. Ensarın içinde bir ukta var. Niçin Efendimiz bize vermediler? Hem buldular bizi unuttular. Biz Akabe'de ona biat etmiştik. Biz Bedir'de, biz Uhud'da, biz Hendek'te seninle beraberdik ya Resulallah. Onu söylüyorlar deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saat bin emre emrediyor toplansınlar diyor toplanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam devesinin üzerine çıkıyorlar buyuruyorlar ki bunlar yeni Müslüman oldular onlara dünyalıkları verdim. Onlar Mekke-i Mükerreme'ye deveyle, koyunla, ganimetle dönecekler. Ama siz Medine'ye peygamberle döneceksiniz. Hangisi daha muhteber? Efendimiz Aleyhisselam onları huzuruna alıp, siz nasıl adamsınız? Allah Teala benim vasıtamla size imanı ihsan etti. Ben sizi cahiliyenin karanlığından çıkardım. Şimdi benim hükmüme, benim tasarrufuma itiraz mı ediyorsunuz? Siz bana itiraz ederek munafık mı oldunuz demedi onlara. Kızmadı Peygamber aleyhisselam. Bağırmadı. Gazap cümleleri kurmadı. Buyurdular ki, Onlar yeni Müslüman oldular. Dünyalıklarla gidecekler. Ama siz Peygamber aleyhisselamla Medine'ye döneceksiniz. Yüreklere konuşuyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim, ve inne keleala hulukin biz şu kadar kürsü kursak şu kadar akademik kariyer dağıtsak şu kadar İslami kitaplar neşretsek işte sokaklarımız işte sahiller işte ekranlar sokaktaki halleri deniz kenarındaki manzaraları anadan uruyan halleri görüyorsunuz iman İslam tesettür dediğiniz zaman küfür yobazları saldırıyor bir de Müslüman olduğunu iddia edenler Onlar da saldırıyorlar Sonra küfür yobazları Tesettür adına kurduğunuz cümleleri Ayete dayanan Hadise dayanan cümleleri Onlar alıyorlar İşte diyorlar Müslümanlar şunlar şunlar da Onlara saldırıyorlar diye Allah ve Resul düşmanları Tescilli İslam düşmanları size saldırırken Onların ifadelerini kullanıyorlar Peki Müslümanlar da size diyecekler ki Hocam zamanı mıydı bunları söylemenin? Allah Resulü Aleyhisselam'ın risaleti üzerinden 15 asır geçti. Hala zamanı gelmedi mi İslam'ın? Ne zaman gelecek? Ya da Allah Teala'nın emirlerinin, yasaklarının ne zaman anlatılacağını Allah ve Resul düşmanları mı belirleyecek? Eğer onlar rahatsız olursa onlar anlatılmayacak Eğer memnun kalırlarsa Neden memnun kalıyorlar Hep cennetten bahset Herkes cennete girecek Haram bu deme Bu yasak deme Allah Teala yarattığı gibi dünyayı yönetecek Bunlardan bahsetme diyorlar Onun dışında neyi anlatırsan anlat Peki böyle bir İslam olur mu? Hayır Problem nerede? Problem bir davet şeklimizde iki hayatımızda Hayatımızda örnek olamıyoruz. Alimler, arifler, sayılar şu kadara milyonlara ulaştılar. Sahabe-i Kiram efendilerimizi görenler fevc fevc İslam'a geliyorlardı. Ama şimdi bizi görenler camilerimiz yetmiyor. Yeni camiler yapıyoruz. Camileri genişletiyoruz. Cumalar doluyor taşıyor sokaklara çıkıyor. Ama sahabe kiram efendilerimizin yaptığını niye yapamıyoruz? Çünkü bizim ahlak noktasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil etme noktasında problemimiz var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyorlar. Evde Ayşe annemiz var sallallahu aleyhi ve sellemin evine bir annemiz yani diğer bir annemiz Allah Resulü aleyhisselama bir tabakla yemek gönderiyor Hz. Ayşe annemiz o yemeği görünce getiren elinde dokunuyor tabak yere düşüyor kırılıyor da tabak Efendimiz aleyhisselam o kırıkları yerden topluyorlar o kırıkları evde bırakıyorlar sonra başka bir tabak aldırıyorlar o tabağa hangi annemiz eve yemek gönderdiyse o annemize gönderiyor. Kırıkları Ayşe annemizin evinde bırakıyor. Buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem ummukum." Annenizin kıskançlığına geldi bu kadar. Ayşe'ye dönüp "Be kadın, nasıl bu tabağı vurursun, kırarsın? Sıkılmıyor musun?" Evine yemek geldi, sana gönderdiler, peygamberin evine gönderdiler diye bir annemiz gönderiyor Ezvacı Tahirat'tan. Nasıl bunu yaparsın demiyor. Orada bir yürek var, kırılan bir yürek var, peygamber evinde daralan bir yürek var. O yürek daralınca eliyle tabağa vuruyor ve orada peygamber var. Ve inneke le alâ hulukun o muhteşem ahlakıyla temayüz eden sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyi o kadar basitleştiriyor ki gâret ummukum annenizin kıskançlığına geldi yine eve geliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ayşe annemize soruyorlar hel endekum şey'un evde yiyecek bir şey var mı? onlar da ma indena şey'un ya bir şey yok verecek. Ekmek yok, hurma yok, bir şey yok veya hazırlanmış bir yemek yok diyorlar. şey un. Efendimiz Ali'sülatu vesselam fe inni sayum. fe'in inni sâimun. O zaman ben oruçluyum buyuruyor. Yani orada sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize siz nasıl olur da yemek tedarik etmezsiniz bu ev peygamberin evi bu ev devlet başkanının evi şurada önüme koyacak ekmeğiniz yok mu suyunuz yok mu Ayşe, neden diğer evden almadın diye sallallahu aleyhi ve sellem gazap cümleleri kurmuyor. Hem tevazuyu öğretiyor, hem zühdü öğretiyor, hem evde bir problem varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem problemin nasıl aşılacağını gösteriyor. Ve inneke la ala hulukin azim muhteşem ahlak üzeresin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana diyor ki İslam'ı anlatacaksan, tebliğ edeceksen, davet edeceksen bu yolda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izinde yürüyeceksin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ordu gönderecek fakat orduyu büyük bir gizlilikle hazırlıyor Mekkeliler haberdar olmasın, haberdar olurlarsa işte onlar da savaş pozisyonu alacaklar, kan dökülecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizlilikle bütün bunları yaparken Hatib bin Ebi Belta, o da Bedir ashabından, muttali oluyor, bir mektup yazıyor, bir kadına veriyor, köle bir kadına, mektubu kadın saçlarının arasına koyuyor, mektubu Mekke'ye gönderiyor. Cibril Emin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Ayet-i Kerime nazil oluyor. يَا اَيُّهَا ahmenu, اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا Ey iman edenler! عَدُوِّ vakum Benim ve sizin düşmanlarınız. Allah'a ve Resulüne düşman olanları, İslam'a düşman olanları dost edinmeyiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi daha başka sahabileri gönderiyor. O kadını Hah Vadisi'nde yakalıyorlar. Kadın inkar ediyor, bende mektup yok diyor. Hazreti Ali Efendimiz ısrar edince saçlarının arasından mektubu çıkarıyorlar. Hatip bin Ebi Belta'nın mektubu. Medine'den Mekke'ye gönderiyor. Müşrikleri diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seller gibi bir orduyla geliyor. Yani Efendimiz aleyhisselamın gidişine haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi topluyor. Hatib bin Ebi Belta'yı da davet ediyor. Mecliste neden böyle yaptın diyor. Ya Resulallah Mekke-i Mükerreme'de benim ailem var. Onları koruyacak kimseler yok. Ben bu mektubu yazdım ki Mekkeliler benim ailemi bu iyiliğim karşılığında korumuş olsunlar. Başka kötü bir niyetim yok ya Resulallah diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ayağa kalkıyor. Da'ni adrib unuka hadel munafik. Bırak beni ya Resulallah adrib vurayım unuka hadel munafik. Bu munafığın boynunu vurayım deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu Bedir asabından Ömer diyor. Bu Bedir'de canını meydan yerine koydu Ömer diyor. Allah'ın kitabını muhafaza etti Bedir'de Ömer. Peygamber aleyhisselamın sünnetini muhafaza etmişti. Bu Bedir ashabı Ömer. Allah Teala onları affetti Ömer buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselam onun geçmişte yaptıklarına bakıyor. Daha sonra Hatib bin Ebi Belta. Ben bu ihaneti yaptım. Bundan sonra İslam beni kabul etmez, bu ayıp benim üzerimden kalkmaz diye Hicrana hüzne ömür boyu mahkum olmasın diye Ali sallallahu aleyhi ve Mısır'a heyet gönderirken o heyetin içine Hatib bin Ebi Belta'yı da gönderiyor, mukavvusa mektup gönderiyor. O heyetin içinde ya da başında Hatib bin Ebi Belta var. Bir ahlak. Bir ahlak abidesi. Düşenler var, yıkılanlar var, ihanet edenler var. Ama bütün bunları kucaklayan sevgililer, sevgilisi aleyhissalatu vesselam Efendimiz. İmam Buziri diyor ki, وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحَنْ fihi وَحْتَكِمِهِ Yani ona ne kadar güzellikler biliyorsan, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a onları anlat. وَنْسُبْ وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل önceki şiiri tafsil ediyor diyor ki vansub nisbet et ila peygamber aleyhisselamın zatına ma shi itemin şerefin şeref adına İzzet adına itibar adına güzellik adına neler biliyorsan Buhari'den, Müslim'den siyer kitaplarından bütün bu güzellikleri muhteşem birisi nasıl kumandan olur, devlet başkanı olur, baba olur, hata yapanları nasıl affeder? Bu noktalarda ne kadar güzellikler varsa bütün bunları Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize nisbet et. Ven ila kadrihi onun Allah Teala katındaki yakınlığına, kurbetine isnat et, şi temin şi'te büyüklük adına, azamet adına, şeref adına neler varsa, bil ki bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var. O hayatın içine girdiğin zaman, Buhari'den, Müslim'den girdiğinde, Tirmizi'den ya da siyer kitaplarından girdiğin zaman, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ilimde, ahlakta, edepte, muhteşem haliyle göreceksin bütün güzelliklerin onun şahsında onun zatında toplandığını görecek ve o noktada ona ittiba edeceksin fe inne fadla rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe inne fadla rasulillahi leyse lehu haddun feyu'riba anhu natikun Mevla'ya salli ve sellimde iman Abaden ala habibike Hayril halqi Önceki cümleyi talil ediyor Diyor ki Fe inne fadla Resulillah Efendim muhakkak ki Sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğü Leyse lehu o fadl için yok zamir fadla dönüyor o fazileti için yoktur haddun bir gaye bir son nokta yok Sürekli Allah Resulü Aleyhisselam'ın büyüklüğü terakki halindedir Okudukça zihninde Peygamber Aleyhisselam'ın kemal noktasında terakkesini göreceksin Buhari'ye Müslim'e Tirmizi'ye girdikçe zihninde hep Resulullah Aleyhisselam büyüyecektir Kemaliyle büyüyecektir irfanıyla büyüyecek Leyse lehu haddun feyu'ribe Leyse nefin cevabında geldiğinden dolayı Fa'i sebebiyeden sonra en muzmara var ve mensup oluyor Onun cevabı olduğundan dolayı Feyu'ribe anhu Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı Onun faziletini anlatıyor Natıkun feyu'ribe anhu natıkun Natık konuşan Onun faziletinden haber veriyor Bife mi? Ağzıyla yani lisanıyla mecaz var. Ağzı zikrediyor dili kastediyor. Yani diyor ki Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın faziletinin bir nihai noktası yok. Bir son noktası yok ki feyu'ribanhu natikun bi femi. Bütün ağızlar onu anlatmaya değer olan bütün lisanlar hep efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in faziletini, irfanını Yüceliğini anlatıyor. Peki neden? Neden bütün ağızlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmaya layık olan ağızlar, neden onun güzelliklerini anlatsalar, bütün ifadeler, bütün cümleler, bütün şairler, bütün edipler bir araya gelseler, en muazzam, en muhteşem, en veciz cümleleri kursalar, yine Efendimiz Aleyhisselam'ın ilim, irfan, ahlak noktasındaki o ehramını tasvir edemezler Onu anlatamazlar Çünkü bir insan Fıtratıyla Bir de Kendi gayretiyle üstün olur Fıtratıyla üstünlük Bir de gayretle üstünlük Himmetle üstünlük Efendimiz Aleyhisselam bir fıtratı var Bir de gayreti var Sabahlara kadar kıldığı namazlar var Allah yolunda Bezlettiği canı var Feda ettiği malı var kesbi var Efendimiz Aleyhisselam'ın işte o kesbi noktasında baktığınız zaman orada onun ahlakını göreceksiniz o ahlakıyla temayüz edişi yarın o noktalar üzerinde duralım Estağfurullah ve Tûbileh Velhamdülillahi Rabbil Alemin